Hocam geçen hafta başlamıştık bir konuya, onu devam ettirelim biraz diye düşünüyorum. Hani şöyle İslam hayatımızda ne kadar var, İslam'ı ne kadar yaşıyoruz, İslam'dan hayata ölçülerden söz ediyoruz, bunlar... Ee, sokaktaki insanımızın ben Müslümanım diyen insanın hayatında ne kadar yer alıyor. Ee, yani din bir değerler bütünü, ölçüler bütünü bu ölçüler bütünü hayatımızda ne kadar var ne kadar yok. Ya da ben Müslümanım diyen insanlar acaba hayatlarında İslam azaldıkça e, o azalışa bir takım gerekçeler bulma yoluna mı gidiyorlar? Böyle bir psikolojik yöneliş mi oluyor? Bunlar üzerinde konuşuyorduk. Şöyle bir şey var demiştim ben uzunca bir sunuş yaptıktan sonra. Yani mesela insanlar diyor ki, evet hayatında İslam azalmış, bir hayli azalmış. Ee, diyor ki, İslam bu çağda bu kadar yaşanır diyor. Yani bunun altında bir şey var. Yani bir yaklaşım var. Gelinen bir kanaat var. Yani İslam falan çağda şöyle yaşanır bu çağda böyle yaşanır İslam'ın falan çağdaki insan hayatında kapsama alanı şudur bu zamanda işte şu şu şu gelişmeler oldu bunun İslam'ın insan ve toplum hayatındaki etkinliğinin azalması normaldir gibi bir yaklaşım dolayısıyla biraz İslam'ı Hani çağlara göre e, şu kadarı yaşanır bu kadarı yaşanmaz gibi e, bir değerlendirmeyi de yaklaşımı da içinde barındıran bir düşünce. Yani bu düşünce tabi e, İslam nasıl bakar bu düşünceye o bir şey. İnsanlar bu düşünceye nasıl gelir? E, bu düşünce hakikaten... Nasıl bir e, psikolojik Yapı inanç yapısı İslamla alaka Yani e, nasıl bir İslami e, Anlayış e, demektir Bu İslam bunu kabul Eder mi yani bakın Bir yıl sorular var e, İsterseniz bunu bir tahlil edelim Diyorum şöyle soruların Bir ucundan tutarak Hocam çok Çetin başlıyorsunuz. Çetin, yani şey. ama hayatımızın içinde hocam. Yani ne yazık ki. E, yani e, bir de belki bir başka programda. Yani yaşayamıyoruz. Ne yapalım psikolojisi de var. Yani İslam'ın o bütün çağlarda yaşanabileceğine e, inanıp da yani ölçülerde bir kafasında gedik açılmamış. Ama kendisine bir zaf ifade ediyor Yani ne yapayım gücüm yetmiyor Zayıf düşürüldüm Biz daha önce hocam meşrulaştırma diye bir ders yapmışız Evet Onu, onun bir denzeri evet. yani Mevcut durumu meşrulaştırıyor, meşrulaştırıyor Mesela Bugün o birinci şeyden Çerçeveden biraz Bakalım diyorum Şimdi e, herhalde e, Şu gerçeği kabul etmemiz lazım Bu vaka Yani bu asırda İslam böyle oluyor. Ne yapalım? Evet. E, ezilmişliğini kabul etme. Hastalığı yeni değil. Yahudilerin başına geldi bu. Evet. da başına geldi. Yahudiler Musa a.s.'den sonra olmuyor bu işler böyle deyip eee uygun bulduğunu evet. e, din olarak yaptılar. Ona sarıldılar. Evet. Ama Allah Teala o dini kaldırdı. Evet. Çünkü beşer eli değdi. Evet. Dine. Beşer kafası Şekil vermeye kalktı dine e Aynı şey İsa Aleyhisselam'dan sonra e, Aynısı üç aşağı beş yukarı Hristiyanlar tarafından yapıldı Yani e, Allahu Teala'nın dinine Kendi üstü ya da planladıkları Şartlar nedeniyle Şekil verdiler Roma şöyle etti böyle etti gibi Sebepler evet. önemli değil Yani ortada iki tane Kur'an'ın bize ısrarla örnek olarak verdiği vaka var. Nedir o? Yahudilerin evet. mevcut durumlarını meşrulaştırma hastalığı Hristiyanların kendi şartlarına göre bir din oluşturur. Bu da Allah'ın dinidir demeleri. İkisinin de sonucu belli. Allahü Teala bu dini kaldırdı. Böyle evet. din olmaz. Böyle evet. Tahrif ettiniz. Hatta Allah'ın kitabından ayetlerin yerlerini, kelimeleri nasıl evirip çevirip e, anlam e, oluşturmaya çalıştıklarını da Kur'an-ı Kerim öğren ediyor Evet bu Dolayısıyla bizim e, mevcut durumumuz vaka böyle bir durum var nedir evet. bu durum Hasaı kiramı Allah onlardan razı olsun okuyoruz öğreniyoruz yaşadıkları İslam'ı e, bizim hayatımıza bakıyoruz ya yani, hasabı kiram'ın e, hayatında gördüğümüz şeylerle Sabahleyin gazetelerde gördüğümüz şeyler Hayır, zıt yöne zıt, bakıyor evet. zıt yöne bakıyor bu bir gerçek Evet bu bir gerçek Dolayısıyla bunu yok böyle değildir bir zorluk içerisinde değiliz herkes gitsin tam İslam mas gibi yaşasın diyecek bir durum yok ortada Evet bu bir gerçek İkinci e, durum e, Rabbimiz Celle Celaluhu böyle bir durumda e, ya ilk standardı yakalarsınız ya da iptal her şeyi siz Müslümanlarınız yok mu diyor bize Evet ne yani, diyor Bir çıkış yolu yok mu diyor evet. ee, Burada Allah-u Teala'nın e, Kullarına kapısını Kapatmamasının tecelli Eden şekillerinden biri de Şartlar ne kadar zorlaşırsa Zorlaşsın e, Ne kadar olumsuz Şeylerle karşılaşırsa karşılaşsın Mümin ve mümin toplum yahutta da ne kadar naçar bir durum Olursa olsun Müminin müminliği bakidir. Evet, tek şartla. Tek şart. ...müminin yüreğindeki orijinal müslümanlık kaybolmasın. Yani yüreğinde yani, kaybol. ya ana kor sönmemeli. Hmm. Yoksa mümin mesela 150 senedir dünya topraklarında Kur'an'ın e, hükümlerinin ağırlıklı bölümü uygulanamıyor Evet. E bu müminliğin müminliğini kaldırmadı Ama iki türlü sonuç çıktı ortaya Birincisi zaten gereksizdi o hükümler hmm. Şeklinde yürekten korun söndüğü pozisyonlar olanlar var Yüreğinde bu kor söndü Yani Peki bu şey demin söylediğim İslam bu çağda bu kadar yaşanır sözü Böyle bir korun sönmesi anlamına geliyor Ne yazık geliyor? ki bu korun sönmesidir Evet. Bu kadar yapabiliyorum başka şey <gülüyor> Bu kadar olur bu çağda başka şey Başka şey evet O kor sönmüş İştiyak kalmamıştır Bu bir tür Ama şöyle de bir şey var hocam Yani gene ben Müslüman kalayım Yani ama işte şuralarda olmaz e Ben, yani ben istediğim <gülüyor> gibi Trafikte araba kullanayım ama Kaza olmasın o demek e, bir gibi bir şey bu Mahbul şey. evet. değil ki hı hı. Yani bedeli ödenmemiş Yokuşunda susanılmamış, e, mola yeri hasretiyle yaşanılmamış bir uzun yolculuğu olmayan İslam hangi İslamdır? Böyle bir öyle bir İslam yok. Böyle bir İdeoloji olmaz ki böyle bir İslam olsun yani evet. Bedeli ödenmemiş ne var bu dünyada evet. O zaman çocuklarımızda Çok şirin çocuklar yorulmasınlar imtihan sonuçları okula gitmeden verilsin Onlara imtihana girmeden verilsin Diyor muyuz yani diyebilir miyiz evet. Benim çocuğumu yorma imtihan etme de Sınıf geçsin Kesin. diyor mu bir, diyebilir mi Yani İslam bir eğitim Bir imtihan yani, Bir maraton şey, değil o işte, mi İman ettik Değivermekle Geri mi? salınacağımızı Bu bu, bu kuruntu, onun içinde evet. Kuruntu bu hocam. Evet. Boş bir beklenti yani küçük evden başlayalım ev şartlarımızda ev içinde bireysel olarak mahallemizde camimizde siyaset yapımızda toplumumuzda ümmet coğrafyamızda imtihanlar içinde olacağız hocam. Bu imtihanlar her nesilde devam edecek. Evet. Yani ben bir hoca efendinin e, sevenlerinden birisi Türkiye'deki mevcut gelişmeleri işte Müslümanların rahatladıklarını vesaire gündem ettiğimiz bir aile sohbetinde dedi ki bizim Hoca Efendi diyor ki elhamdülillah elhamdülillah ibadet vakti geldi diyor dedi Hı -hı. dedim bu ne biçim cümle ya bunu sen bir Hoca Efendi'ye yanlış mı hal diyorsun dedim evet. dedim ibadetin vakti gelmemiş miydi Hıra'da geldi bir daha gitmez o vakit ...ya demek istiyor ki dedi... ...yani oturup ibaret yapma vakti He. geldi... ...elhamdülillah... ...dedim ya sen yanlış anladın... ...ya hoca efendin hoca efendi değil... He. ...bir şey anlamıyor... ...bu ne demek biliyor musun... ...artık sabah namazı kılmaya gerek kalmadı... ...vakti geldi yani rahat ettik... ...kıyamet koptu demek... ...Rabbimiz bizi imtihan edecek ya... ...Hıra'dan başladı bu Hıra'daki günde başladı... ...hatta Adem Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği gün başladı... ...son insan son nefesini verinceye kadar... ...devam edecek... Ve bu mücadele bitmeyecek Biz yani bir devrim yapıp bir kenara çekilmek isteyen siyasi bir grup değiliz ki Biz insanlığın genlerinde bulunan şeytanın müdahalesini açık alanlarla ilgili koruma görevli bir kadroyuz İnsanlık evet. için çıkarılmış bir ümmetiz Bizim sorunumuz bitmez, derdimiz bitmez Rahat ettiğini zannettiğin gün battın sen zaten Evet. Yani rahat ettim dediğin an Elektrik bugün çarpmaz dediğin zaman sen öldün evet. Tutacaksın elektrik çarpacak seni Bu sebeple bizim e, sorunlu bir dünyada yaşıyoruz Dünya sorun görme zaten Oh be ibaret vakti geldi Hayır ibadeti yanlış anlamışız biz İbadetin hep vakti gelmişti Öyle huzur içinde gökleri düşünerek, cenneti düşünerek namaz kılmak peygambere bile çok nasip olmadı. Yani, yani. Aleyhissalatu vesselam. O da bir ibadet olmaz. Evet. Ama Rabbimin imtihanına cevap verme manasında hep ibadet halindeyiz zaten elhamdülillah. Evet, evet. Bunu idrak etmemiz gerekiyor. Burada bazı e, Müslümanların e, işte ne yapalım bu zamanda bu kadar olabiliyor dediğiniz şey kabullenilmiş, ...özümsenilmiş bir laikliktir bence. Evet. Yani biz laikliği kafirlerin e, siyaset odakları eliyle bize sindirmeye çalıştıkları bir konu olarak hep görüyoruz ama esasen laiklik bir şeytan e, sistemi olarak bizim de içimize gizli yollarla silmiş olabilir işte Yahudilerin örneklendirdiğimiz bu uygundur artık demeleri Hristiyanların Roma'ya sürtüşmeyelim bari te İncil'den bu hükümleri kaldıralım dedikleri sıkıntılar o zamanki layıklık anlayışıydı şimdi de yani bu kadar olur zorlamaya gerek yok faiz konusunun üzerine gitmeyelim yani hı hı. gençlerin ahlakıyla da fazla ilgilenmeyelim canım evden kaçacaklar denen hastalık evet. senmiş ya da İslam adıyla kullanılmış bir laiklik, laiklik hastalığıdır. Dolayısıyla bu bir istiğfar ve dönüş gerektiği yanlış bir yol bu. Yani Müslüman hiçbir işte yapmayabilir. Yani mesela allah Teala'nın kitabındaki 100 hükümden 99'unu uygulayamayabilir. Hı. Neden diye irdelendiğinde beceremiyorum, yapamıyorum ama ilk fırsatta Rabbime döneceğim demesi bir Tavırdır. Bekle, evet, bu bu bir tavırdır. Evet. İkinci tavırda da nedir? E görmüyor musun işte Amerika'nın durumunu, Avrupa'nın durumunu başka türlü nasıl olacak ki deyip Allah'ın hükmünün tıkandığını, çıkmaz yola girdiğini vehmetmesi de bir tavırdır. Bunun adı Müslümanlık değildir. Gavurluk He. demeyelim biz. Ama Müslümanlık He. bu değildir diyelim. Yani bu kafirdir demeyelim çünkü ona temas etmek istiyorum. Neslimiz yani bunu bilerek yapmıyor Büyük bir cahillik var yani Buraya sürükleniyor bir anlamda yani Büyük bir cahillik var Öğrenmeye tenezzül etmiyor Fırsat bulamıyor Ya da internette yazdığı iki kelimenin Karşılığını bulunca çok şey öğrendiğini zannediyor. zannediyor Hayret ediyorum hocam Yani Rabbim lütfetti 5 yaşından beri bu rahlelerin üzerindeyiz Elhamdülillah. E, Yarım asır hocam Yarım asır Elhamdülillah. E abi de yüzlerce hocam oldu Onlarca icazet aldım yani evet. Elhamdülillah Fakat bildim biliyorum kelimesini ödüm patlıyor kullanırken İnam yani Gazali'nin <gülüyor> sözü var değil mi? Bilmediklerimi ayağımın altına koy Ebu Yusuf'un o söz hocam Ebu Yusuf'un Yusuf Yusuf o söz Ebu Yusuf'un Yani ki hakikat bu kime ait olduğu tabii, önemli tabii, değil tabii. Fakat ortada büyük bir e, gerçek var hocam İnsanlar mesela işte Kudüs diye bir şey yazıyor internete Kudüs sırasıdır diye okuyor kudüs hakkında Kudus, uzman hissediyor Kudus, yani. yok, evet. yahut da fıkıh konusunda İslam'da şu var mı diyor ki mesela çok hoşuma gidiyor bir mizah konusu olarak hoşuma gidiyor bu evet. ee, soru soruyor diyor ki ben bu konuyu araştırdım bunu biliyorum elhamdülillah bir iki meselesini anlamadım diyor <gülüyor> araştırdım dediği İlahiyat Fakültesinde bir adamın 3-4 defa doktora tezi yapacağı bir konu. Yani evet. bunu araştırdım dediği de ansiklopedide okumuştur. Ansiklopedi kim okuyacak hocam? Google, Google yetiyor. Bir yerde bakmıştır yani. Google, Google Hazretleri ansiklopedi diyorlar Ansiklopedi baştan aşağı okuyacaksın hocam. Baya evet. mesele yani ansiklopedi. Evet. Ansiklopedi ilim oldu hocam. Doğru, Çünkü doğru. Baştan sona kadar okumadan bir şey çıkmıyor. Doğru. Bu tarattırıyor, o kelimeyi buluyor orada. Araştırdım bu konuyu alınıyorum diyor. Evet. Bense bakıyorum anlıyorum dediği şeyin kenarında duruyorum da. Evet. Yani bu ilmin anlamanın böyle basit basit bir kalıba sunulduğu yani ben filan ilacın ismini duyunca doktor olduğum zannetmek kadar evet. e, güldürücü bir seviyeye gelmiştir. Bu bir neslin kaybı. Yani bir nesil bu hususta ciddi bir şekilde mahrumiyet yaşamış. Ben bunu müsaade ederseniz şuna benzetmek istiyorum hocam. Hani ee, bu topraklarda bir zamanlar Kur'an ve ezan okunmadı ya evet. işte halk evlerinde filan e, evet, bir evet. nesil yetişti onlar bir 40 sene sürdü 3 aşağı 5 tabii. şimdi belki 80 yaşlarında olan o nesil İslam'ı hasretle yaşamak istiyor fakat hiçbir şey bilmiyorlar evet. belli onların öğrenme çağları yani öğrenme fırsatı buldukları zaman hocam benim annem hep söyler <gülüyor> 60 küsür yaşlarında Kur'an öğrendi ...ve torunundan öğrendi... Ya. ya ...torunundan öğrendi... ...yani işte onların yetiştiği... ...çağlarda bu imkan olmamış yani... ...şimdi öyle bir nesil geldi değil mi... Evet. ...bir 50 yarım asır yaklaşık evet, olarak... Tabii. ...sıfır İslam kültürü... Evet. ...oldu... ...şimdi de hocam... ...bu son 15 senedir... ...bu değil internet mi? gücü sayesinde... ...aslında sıfır olan... ...ama sembolik bir iki rakamla bir şey bildiğini zanneden... ...bilir bilmez bir nesil geliyor... Evet. Hatta hocam çok enteresan e, isim zikretmeyeyim İstanbul'daki bir ilahiyat fakültesinden 5-6 tane hanım kız Ziyaretime geldiler e, Dersleri dinliyorlarmış filan Dediler ki biz senden yol haritası Almak istiyoruz hı hı. Son sınıftayız mezun olacağız Yüksek çalışacağız filan O günde e, Lübnan'dan kitaplar sipariş vermiştim Onlar gelmişti Masama koydum da Ebu Kutdoğan muvassiyetidir. Firistini ve ön sözünü okumadan kitabı dolaba koyma dedi. Hmm, güzel. <gülüyor> Bu ben talebe kardeşlerden ne var kitapta? Firistini önce firistini inceleyeceksin dedi. Sonra ön sözünü okuyacaksın. Kütüphane öyle koyacaksın yoksa o kalır raflarda demişti. <gülüyor> yani önce bir barkod numarası veriyorsun. Hakikaten ben de kitapları masama koydum. 50-60 tane kitap var. Böyle diyelim ki yani bir sandık kadar bir Hı -hı. duruyorlar masamın üstünde. Muhabbet için onlar baktılar ki ben böyle çok sert biri değilim. Hocam dedi bu kitapları okuyacak mı dediler. Dedim yok hocamın vasiyetidir böyle böyle <gülüyor> e, yapacağım dedim. E, yani bunları ne kadar da okursunuz dediler. Hmm. Derken okumaktan laf açıldı. Ben dedim ki kızlar siz ne, okumaktan ne anlıyorsunuz müsaade edeyim, ben bunu söyleyeyim size dedim. Bu sene sonuna e, geldik değil mi dedim. Evet dediler bu sene toplam... Ne kadar kitap okudunuz dedim bu masamdakiler kadar hmm. okudunuz mu dedim. Nasıl hocam dedi bir tanesi. <gülüyor> ya dedim bu masamda bana bugün okuyacağımı söylüyorsunuz bunlar okuyacak mısın diyorsunuz. Ben de size bir eğitim yılı içerisinde okuduğunuz kitabı soruyorum. Hocam dedim <gülüyor> bir tanesi kalktı bu sene dedi hocalarımıza imtihan vermek için okuduğumuz kitapları soruyorsanız ben size örneklendireyim dedi masamdan dört tane kitap aldı onlar böyle iyi uzun bir adamın karışıyla bir karış yapar kalınlığı işte evet. yani 20-25 santim kalınlığında bir kitap bu kadar okuduk desek herhalde yalan olmaz dedi ama imtihana hmm. girdiklerimiz bu kadar da değildir dedi hmm. dedim kızlar ben bir hafta içinde bu kadar kitap okusam cahil kaldım diye hasta olurum dedim siz dedim Ümmeti Muhammed'in alimeleri olacaksınız da Evet. Yani bir yıl içinde toplamı iki bin sayfa yapmaz bir kitap mı okudunuz siz dedim. E ama derslerimizi iyi bilmemiz Sormaya... lazım. iyi okumuşlardı. Tabii dersleri iyi oldu ve bunlar çok hoş bir şey hocam. Gene iyi okumuşlar. Bir hoca bildikleri birinden ilim yolunda bir şeyler öğrenmeye gelmişler. Ben de onlara eski hocalarımızın ne kadar kitap okuduğuna, ilme ne önem verdiklerine örnekler verdim. Hatta Emin Saraç hocamdan. Bir Mustafa Sabri Efendi'nin bir kitabını almıştım Ben onun dip notlarını Kenarına yazdığı notlarını bana Al sen de kopyala kitabına demişti Bir alemin bakın dedim Kenarına yazdığı notlara bakın Bir okuduğu kitabın kenarına notlar yazmış evet. Mustafa Sabri Efendi Bir bak dedim Bu da bir kitap Yani ya. kenarına düştüğü notlar bir kitap, bir kitap oluyor. Böyle evet. okuyor bu adamlar Derken şunu gördüm hocam Kızlar çok iyi niyetli bana ee, biz sen tekrar gelip istifade edelim dediler. Onlara da ben yani program yaptım. Gelin dedim. Kitap okumayı öğrenmiş olun siz. Kendiniz okuyun diye örnek evet. vermiş. Şimdi hocam iyi durumda, okuyan durumdaki. ...bir alemin bir haftada tuttuğu notlardan daha az kitap okumuş bir yılda. Evet. Böyle bir dönemi ben şöyle görüyorum. Yani biraz sözü dolandırdık herhalde. Yani diyoruz ki hep biz işte bir nesil Kur'ansız, ezansız büyüdü. O nesil bir facia olarak şu anda karşımızda duruyor. Çoğu da öldü gitti Allah muaferet etsin imanla gidenlerini. Şimdi de bir nesil var hocam. Kitapların adını biliyor... İlmi suistimal ediyor çok bildiğini zannediyor aslında hiçbir şey bildiği yok evet. yani Google denen bir motorda yaptığı aramayı ilim zannediyor evet. Öbür alim de aylarca uykusuz kalmış bir tez yazacağım diye sabahlara kadar e, yani masanın başında uyuyakalmış birisi de alim oluyor bu da çok biliyor Zannediyorum ki inşallah böyle olmaz 50 sene sonra böyle radyolarda program yapanlar bir nesil var şu anda bu nesil çok şey bildiğini zannederek 50 seneyi boşa geçirmiş denecek herhalde evet. ki korkuyorum çünkü bilginin ne olduğu unutulmuş durumda şu anda evet. çok biliniyor zannediliyor. Aslında bilinen bir şey yok. Başlıklar üzerinden ve siyahla altı çizilmiş ya da kalın e, yapılmış italik yapılmış rakamları okuyarak. Bildiğini zanneden innesi. Buradan şeye <gülüyor> mi geliyoruz hocam Yani bilgi eksikliğimiz var bu itiraf edelim Bilgi eksikliğimiz var, e, var. İslam'ı da bilmiyoruz e, Çağ'ı da bilmiyoruz Dolayısıyla İslam'ın bu çağda e, Yani tıkanıp tıkanmayacağı e, Kanaatine varmak da e, Herhangi bir bilgiye dayanmayan ee, bir kanaat oluyor. Ya, çok güzel Allah evet. razı olsun önümü açtınız yani. Şimdi İslam tıkandı diyenler. Evet. Önceki benzetmeye dönelim Roma baskısından Hristiyanlığı yaşayamıyoruz diyorlardı değil mi? Evet. Ortada bir Roma vardı asıp kesiyordu mu vahitleri? Onlar evet. da tahrif ettiler dinlerini. Tamam. Bu bir özürdü Hristiyanlar için. Kabul evet. etmedi bu özür Allah ayrı bir konu. Bu Bilmiyorum. zamanda da Hani e, çağdaş Roma bir kültür halinde abanıyor öyle diyelim. Hocam. Doğru. Yani öyle bir işte e, küresel kültür var ki o e, işte İslamı muvahid bir dini diyor ki sen şu alanlarda olamazsın bu çağda diyor mesela böyle bir şey. Bu ve bunu Müslüman'a da kabul ettiriyor. Yani öyle bir durumda. Sıkıntımız burada. Evet hocam. evet. Çünkü bize Rabbimiz Roma size baskı yapmayacak diye bir garanti vermedi ki. Tabii ki. Aksine ne dedi? Ayeti bu şekilde anlayalım. Roma sıkıntısından dolayı dinlerini yaşamayanlar gibi, yaşayamayanlar gibi bir sıkıntı çekmedikçe siz de rahat edeceğinizi mi zannettiniz dedi. Yani, Hatta şimdi söyleyeyim hocam. Mesela Roma gibi bir baskı. Türkiye'de yaşamış bunu diyelim ki ezan konusunda dini ikiyüler ama o baskılar bazen hani müminin imanını da artırıyor. Artırdı. Bağlılığını artırıyor. Daha çok sahip çıkıyor ona ama hani bu bir hava haline, iklim haline geldiğinde hani zaman içerisinde dönüşüyorsunuz. Deniyor ya hani haşlanmış kurbağa sendromu diye bir şeyden bahsediliyor. Mali. Ama şu anda hocam evet. Roma baskısından ziyade liberalizm baskısı. Ha i̇şte onu yani. demek istiyor. Yani. O bir iklim. Onu tenefüs ediyor insanlar ve ya liberalizmden başkası olmaz. Hatta evet. Bu mazeretimiz onu söyleyecektim Roma baskısından dolayı. ...ben İncil'i okuyamadım, yaşayamadım... ...diyenlerle aynı noktada değiliz hocam... Evet. ...Roma silahıyla onu yapıyordu... ...bize dondurmasıyla yaptırıyor bunu şimdi... bir evet. e evet. yeme dondurma... Evet. ...demek ki burada nefis mücadelesi... Aynı. ...söz konusu... Aynı. ...yani biz nefsimize mağlup oluşumuzu... ...Roma kültürünün... ...arkasına sıkıştırmaya çalışıyoruz... ...yani esasen mağlup olduğumuz... ...Batı askeri değildir... Evet. ...Batının dondurması... ...Batının cazibesidir... Şehvetlerimizi gıdıklamasıdır evet, evet. Yani biz gıdıklanmış Şehvetlerimizle keyif Yaptık e, Durum kötü zaman kötü deme hakkına sahip değiliz e, Bizden önceki nesil Jandarma dipçiyi altında e, Bu hayatı yaşadılar Ve Müslümanlıklarını korudular Allah onlara rahmet etsin bize İslam aktardılar Elhamdülillah. Ama şimdi biz Zevklerimizden ferahat Edemediğimiz için Yani hiç masraf etmeden zengin olmayı, çalışmadan zengin olmayı düşünen bir insan gibi biz de bedelini ödemeden İslam'ın sahibi olmayı ve bizim de keyfimize uyum sağlamış bir İslam sahibi olmayı aradığımız için tıkanıyoruz. Bu sebeple diyorum ki ne olduğunu bilmiyoruz İslam'ın. Öğrenirken yüzeysel öğrenmeye çalışıyoruz kağıt parçalarına değer veriyoruz yani ünvanlar, isimler koltuklar değerli oluyor bu arada ümmeti Muhammed'in önünde duran aleyhissalatü vesselam mütefekkirlerimiz alimlerimiz şeyhlerimiz kimse ümmetin önünde duran öncü kadrosu yani bu ümmetin gelecek din hassasiyetini omuzlarında hissetmesi gereken kadrolar. Alimlerimiz en başta, meşayihimiz onlarla beraber, mütefekkirler, sizler, yazarlar, çizerler. Günlük olayların bir kenarına çekilip de ümmetin geleceğiyle ilgili projeleri konuşamıyoruz. Mesela diyelim ki imam hatipler açılıyor, imam hatiplerin açılıyor ama yazarlarımız o günden itibaren binanın çok şey getirmeyeceğini, bunun için doldurmanın asıl mesele olacağını gündeme getirmeliydiler yani alkış yapma tabii, yerine tabii, ya da tabii. bina buraya değil de öbür sokağa yapılacaktı deme yerine mevcudun nasıl ihya edileceğini ya da evet. aktif hale getirileceğini konuşmamız gerekiyor mesela camiler yapılıyor işte Çamlıca'ya cami yapılıyor olmayan filan sanayi tesisinde cami artık devlet işte TOKİ mesela ee, bir yerde bir, bir semt kurarken Önce camisini yapıyor elhamdülillah Büyük bir nimet ama 3000 konutluk bir yerde bir cami var Sabah namazında 3 kişi var gene evet. Demek ki yapılaşma Sadece beton armadan ibaret değil Ruh yapılaşması diye de Bir yapılaşma gündeme getirmemiz Gerekiyor bizim evet. Ama bu halkın vazifesi değil belki Halkın vazifesi değil ee, Bunu ben özellikle haseten Vurguluyorum yani çocuklarımızı Yaz tatilinde camiye getirip abdest öğretiyoruz Her sene abdest öğretiyoruz Mübarek abdest unutulmaz ki ya Bir sene öğrendik abdesti Öbür sene çocuklarımızı hayatın öbür bölümüne taşıyalım Hoca efendilerimiz İslam'ın daha geniş alanlarını öğretsinler Artık şöyle bir örnek vereyim isterseniz Bütün fıkıh kitaplarında der ki Fıtır sadakası yani Ramazan-ı evet, Şerif'teki evet. fıtır sadakası Sabah namazı kılındıktan sonra Bayram namazına kadar olan süre içerisinde bilir. Yani iki saatlik bir vakittir en geniş ihtimaliyle. Sabah namazı kılınır, fitr sadakası verilmediyse Ramazan'ın son gününde verilir. Bayram namazı kıldım imam, fıtır sadakası gitti. Vermek mümkün değil. Bir imam efendi bayram namazı kıldıktan sonra fıtır sadakasını anlatan hutbe niye okur? Niye okur? Bu vakit israfı <gülüyor> mıdır, insanlarla istihza mıdır? Farkında değildir belki ha. O zaman ne konuşacağımızı, ne planlayacağımızı evet. bilmiyoruz. Evet. Yani bu bayramı koruyalım diye bir hutbe okunsaz fitr daha önemli. Evet. Çünkü bayram haleti ruhiyesinin korunması diye bir sorunumuz var. Yani buradan tokalaşıp gitmeyelim. Bu hal evet. içimizde baki kalsın demesi daha önemliydi. İşte hocalarımızın tutumundan, yazarlarımız, çizerlerimiz... hep mevcut durumu hemen yorumlama sıkıntısı yerine ...geleceği planlama... ...yapmamız gerekiyor... ...bir önceki neslimiz... ...yine onlara rahmet diliyorum Allah'tan... ...yani imanımızı kurtaralım... ...aman aman ileri gidecek bir hal yok... ...diyebilirlerdi... Evet. ...zulüm diz boyu... ...yani hak hukuk diye bir şey yok... ...ve cahil bir nesil... ...İstiklal Savaşı'ndan çıkmış... ...yani... Çok zor bir şart evet, Allah evet. Tekrarından muhafaza buyursun evet. Yani hesabı kitabı bile Planlanamayacak bir durum Ama şimdi biz artık Yüzyıl sonrasının hesapları üzerinden Dinimizi yaşamak durumundayız Aksi takdirde işte Başımıza gelen sıkıntı İnternette gördüğü her haberi Din zanneden bir insan Kim konuşuyorsa televizyonda Yani çok basit bir örnek ee, Bir Müslüman gelip Ya diyor Efendimizin işte e, Filanca hanımı ile evlenmesini Dün bir adam anlattı televizyonda Yani aklım karıştı diyor Sonuna evet. kadar nasıl dinledin sen bunu ya evet. Ne demek aklın karıştı Yani evet. bir Müslümanın bunun Aklını karıştıracak bir şeyi Saatlerce izleyebilmesi de Bir sorun çünkü neden? Ne verirsen alınacak gibi görülüyor bilgi Halbuki bilgi öyle değil Yani Benim hayatım, dinim, imanım gibi Eczaneden gördüğüm her ilacı alıp içmediğim gibi Her bilgiyi de kullanmamam gerekiyor Düşünmek zorundayız Yani burada üstadım benim kanaatim Bir bilgi kirliliği de söz konusu O Çok bilgi ciddi kirliliği bir şey. dediğimizde aslında e, Orada o bilgiyi sunanların zihinlerindeki kirlenmeden de söz etmek lazım hocam. Yani bir mesela sokaktaki insanın e, hayatında İslam'ın azalması hak, hakikaten bir nefsi şeylerle bağlantılı olabilir. Ama diyelim bir ilahiyat e, hocasının diyelim yani İslam'ı bu çağda azaltmasının, çerçevesini daraltmasının o ayrı bir şey gibi düşünüyorum. Yani o o tarz e, hadiseler de var. ne yazık ki e, bu zamanda. Yani işte tarihselcilik vesaire gibi malumunuz. Evet. Yani İslam'ın şu alanı şu tarihte. Bu alanı bu tarihte kaldı. Bugüne de kala kala şu kaldı gibi e, bir e, ilahiyat e, çerçevesi de var. Yani asıl bilgi kirlenmesinin orada olduğunu düşünüyorum. Kirlenirken hocam bizim gibi avamdan biri %3 kirleniyor. Evet. Etki oranım %3 ama ümmeti Muhammed'in tefsir hocası, hadis hocası, fıkıh hocası olacak bir %90 kirleniyor. Evet. Yani onun kirliliği yani o reglatör durumunda olduğu için toplumda, nesilleri yetiştirecek bir durumda olduğu için, din öğreten durumda olduğu için çok ciddi onun kirliliğinin etkisi bizim sıradan insanların kirliliği gibi değil ki. Yani 100 tane öğrencisine konuşan bir ilahiyat hocası, bir imam hatip öğretmeni yarınki bir milyona konuşuyor gibi evet. konuşuyor. Çünkü onlar öğretmen oluyor, imam oluyor, hoca oluyorlar ve insanlara yön veriyorlar. Dolayısıyla kirlilik yani baştan kokuyor ya balık. Evet. Hocalardan kirlenme başlıyorsa başlıyor tabii. Sırf bu yüzden işte toplumumuzda bunca büyük uluslararası global sıkıntılarımıza rağmen herkesin sorduğu bir sorudur. Niye hocalar ittifak edemiyorlar bir konuda? E nasıl ittifak etsin? E bu bakıyor ki e İmam-ı Azam'dan aldığımız miras yok sayılıyor bu adamın gözünde. E kendisini teyakkuza geçiriyor. Ondan uzak duruyor. Mesafe koyma ihtiyacı hissediyor. Koyması da gerekiyor. Öbürü de ya benim icatlarımı nasıl kabul etmiyor bunlar diye zaten <gülüyor> mesafe koyuyor. E burada üstadım işte çok ciddi bir şekilde Ümmet olarak Müslümanlar olarak Biz büyük bir imtihan içinde olduğumuzu Anlamak zorundayız Camilerin çokluğuna evet. Kur'an kurslarının medreselerinin çokluğuna Hacca gidenlerin ancak Kur'an ile hacca gidebildiğine Aldandığımızı zannediyorum ee, Ne tür yani Başka ondan çok daha önemli Problem diye gördüğünüz şey ne hocam Bir kere Filanca milyon insan hacca gidiyor. Evet. Güzel. Türkiye'de ancak 10 senede sıra geliyor insan hacca gidebilmek için. Bu aslında muhteşem bir Mesela şey. Şöyle bir soru mu? Yani hacca gidenlerin ha genel hayatında, bütün hayatında İslam ne kadar var? Ha, onu ayrıca dilememiz gerekiyor. Doğru. Evet. Siz o zaveyden bak. Ben onu evet. demiyorum. Evet. Hac İslam'ın ne kadarı? Evet. Evet. Hacca gitmek... Temel rükünlerinden birisi. Tamam ama hacca gidince İslam yeryüzünde ne kadar gerçekleşmiş olacak hmm. Yani bir Müslüman Hacca gitti selamun aleyküm Cennete mi oturuyor Başka bir işi yok mu hayat nerede Hayatın yüzde kaçı hac evet. 70 yaşında hacca giden birisinin Bir ayını işgal ediyor hac Esasinde 3 gününü bir ayını da değil Arafat ve mina ile beraber 3 gün Yani o 70 senenin gerisi nerede Yani Bir hac üzerinden Nasıl bir ya da geçen hafta yemek yemiştim ben diye bir hafta hayatım düz mü devam ediyor yani bir defa mı yemek yeniyor bu dünyada? Bizim bir süredir Allah'a bağlı bir hayat konulu konferanslarımız oluyor da hocam tam da bunu Hı. anlatıyoruz yani hayat çok daha kapsayıcı bir şey. Değil mi? yani ibadet zamanından çok daha öte bir hayat var yani. Ve o hayata mesela o hayatta insanın Allah ile ilişkisi nasıl olacak? Ya da İslam'la ilişkisi nasıl olacak? Şimdi haccın yayılma oranını Kur'an'dan ölçüyoruz. Hacı konuştuk evet. Haşa haccın azametini hafif görmek kafirlik olur onu Tabii, konuşmuyoruz. Evet. Ama bu ülkede işte senede 10 kişi hacca giderdi de Şimdi 10 milyon insan hacca gitmeye hazır, övünülecek bir şey bu. Tabii. Ama bu haç gelişmesini bir yüzdeye vuralım. Yüzde 1500 yüz haç ilerlemiş 1950'ye göre. Kabul. Muhteşem bir şey. 1950'ye göre faiz yüzde kaç ilerlemiş bu topraklarda? yani bir hesap iyilik ve kötülüklerin evet. tartılacağı bir ahirete gidiyoruz biz artı ve eksiz evet. konusu bu yani haç 1950'ye göre yüzde 1500 ilerledi diyelim yani müslümanlar arasında nüfuz etmesi yayılması uygulanması pratiği açısından haccı bu kadar ilerledi diyelim buyurun bunu faize ilerleti, yayalım yüzde kaç milyon oldu 1950'ye göre faiz yani ben haç konusunda On adım kat etmişim. Faiz de bin adım gelmiş bana. Orada İki... gerilemişim. Gerilemişim. Zihnende gerilemişim. Be en vahimi zaten faizi düşman listesinden çıkarmışım. Çıkarmışım. Yani. Çıkarmış toplu. Evet. Yani bir caminin avlusuna bir banka bankamatik koyabiliyor. <gülüyor> evet. Değil mi? Vakil bir evet, mesele evet, bu. Evet. Oradaki imamından vesairesine kadar devletin arazisi koymuş adam deyip namaza geçiyorlar. Ama Rabbimiz bu caminin kapısında bu banka ismi varken ne der acaba diye endişe etmiyorlarsa hacca gidenlerin sayısı bizi aldatıyor o zaman. Evet. Artı mesela haç konusu belki çok biraz daha kenarda duran bir Şöyle konum. diyorum hocam mesela günlük beş vakit namazımızın Günümüzde aldığı süre diyelim bir bir buçuk saat. O kadar almaz. Almaz Hep camide yani. kılarsa evet. evet. camide. Şimdi geriye kalıyor 23 saat. 23 saati insan nasıl yaşayacak, değil mi? Ha o zaman serbest hocam. 23. Evet. Ama o bir saati bütün sayacağız hayat hep İslam ama 23 saatini keyfe göre yaşayacağız. Gibi bir sahne işte çıkıyor. O o onu demek istiyorum yani, yani Yahudilerin yaptığı buydu evet. hocam, Hristiyanların yaptığı buydu. Mesela. Şu anda hocam gençliğin durumu nedir? Sizin ve benim çocukluğumuzda ben e, yarım asırı devirdim hala izin alıyorum babamdan bir yere giderken. Ne onun <gülüyor> parasını kullanıyorum ne bana bir yok diyor ama e, hele şehir dışına çıkarken bir emriniz var mı çıkıyorum diyorum annem babamın ruhsatı olmadan çıkamıyorum hala. ...şimdi 1950'lerdeki gençliyiz biz... ...değil mi? Evet. Yani biz böyle yetiştik... ...bunun da belki bu kadar da olmaz... ...denecek tarafı var ama... ...şu anda doğan, büyüyen gençler ne durumda hocam? Bırak sormayı... Evet. ...adam bir yerine koyuyor mu babasını? Annesini insan yerine koyuyorlar mı... ...yoksa arkadaş gibi mi? İşte bilgi mi veriyor bir yere giderken... ...ben falan yere gidiyorum... ...akşam gelmeyeceğim haberiniz olsun... Evet. ...mı diyor şimdi... Evet. ...şimdi burada... Yüzde itibariyle o gün gençlerin diyeyim, ahlak, efendilik, nezaket durumunu ölçelim. Ne durumdaydık? Şimdi gençliğin durumunu ölçelim. Ondan sonra da imam sayısı arttı, camilerin sayısı arttı. Diyanet her binanın altına bir Kur'an kursu koydu. Bunları bir ölçelim. Yani diyanetin belki bilmiyorum rakamını. 20-25 bin Kur'an kursu var diyanette. Ama... Ee, bu 25.000-30.000 bin, bin Kur'an kursu 1945'te sıfırdı evet. Sıfırdı Ama insanların ahlakı Kur'an eksenli Kur'an'dan kaynaklanan nezaketleri Efendilikleri Şeriat terbiyeleri 1945'te sıfır Kur'an kursu olan zamanda neydi? Değil evet. mi? O zaman mesela en azından şöyle düşünelim. Siyasi bir lider, o zaman 1945'in lideri hanımıyla mitinglere gitmiyordu mesela. Hanımıyla sağa sola gitmiyordu değil mi? Bir evet. en basit örnek mesela. Niye toplum bunu kabul etmez diyordu? Halbuki din kaldırmış adam. Evet. Ama aile konusunda hala Kur'an terbiyesinin kırıntıları duruyor. Toplumda duruyor, evet. Hiç onu ahirette kurtarmayacak bir şey bu ama toplum hala Kur'an terbiyesini tutuyor. Şimdi 25.000, bin, 30.000 bin Kur'an kursu var. Şu kadar imam hatip bir sesi var. E şu kadar ilahiyat fakültesi var. 85 bin cami var hocam mesela. Hocam ne muhteşem bir rakam bu ya. Evet. Ama yüzde kaç Kur'an kalıntısı gençlerde? Evet. Anne baba hakkı açısından, kardeşlik hukuku açısından, toplum alaka açısından, haramlara karşı refleks açısından. Yani hocam işte o dinin hayattaki azalması dediğimiz hadisenin sembolik değerleri büyüyor evet. özü kalmıyor özü hayatta azalıyor yaşanır alanda din azalıyor yani onun altında işte o genel şey var yani ne yapalım ya işte din biraz olsun şartlara teslim olmaz mı evet bir de şunu sormak istiyorum hocam yani bir hatırlatma yapalım. Bu program akıp gidiyor ee, İslamdan hayata Ölçüler programındayız değerli dinleyiciler. Ben deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla konuşuyoruz. Hani İslam bu çağda bu ya, bu kadar yaşanır gibi böyle çağda olanları kutsayan dinin Allah'ın ölçülerinin o çağın gereklerine göre. Değişebileceğini, devre dışı bırakılabileceğini e, ifade eden bir yaklaşım var. Onu değerlendiriyoruz muhterem hocamla. Hocam şöyle de bir şey var. İnsanlar tamam din hayatlarında azalıyor ama gene de e, Müslüman olmak... Gibi önemsedikleri bir şey var, yani. Elbette. değil mi? Yani, Elbette. yani, mürtet bir toplumu ya, konuşmuyoruz. Ha, bütünüyle. Ya bu çağda din, dinsiz de olunur. Buna diyen belki diyen de var. var ama bu bizim söylediğimiz şey değil bu. Yani bizim söylediğimiz yok, yok. insandaki olay bu değil. Yani mümin olmayı önemsiyor, ahirette inanıyor, Allah'a inanıyor. Ama sanki dinin hayatta bağlayıcılığını, hayatta azalmasını da normal görüyor. Burada... Ya da e, naçar görüyor na, kendini. Bittim naçar ya. görüyor. Yani e, o şeyi nasıl anlamalı? Yani hem ya ben Müslümanım. O aidiyetten kopmak istemiyor. Yani hayatında İslam ne kadar azalırsa azalsın. O aidiyetten kopmak da istemiyor yani. Ama bu şükredilecek bir şey evet. elhamdülillah. Yani hala kökler kurumamış elhamdülillah. Kökler kurumamış. Dal budanmış, kırılmış, üzerinden traktör geçmiş ama kök duruyor elhamdülillah. Evet. Bu Rabbimizin büyük bir lütfu. Bunun kıymeti bilinmesi lazım. Bir de bir iznillah Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bereketi bu. Bu ümmetin bereketi. Yani fırtınalar, seller, felaketler kökten götürmüyor. Elhamdülillah. bu büyük Elhamdülillah. bir nimet. Burada üstadım Çanakkale'de e, cihad edenler inşallah. Ona cihat gemisi kullanmak istiyorum. Çanakkale'de cihad edenler, bu gemiler çok kalabalık. Biz pes edip gidelim demedikleri gibi. Bütün bu bahsettiğimiz kaoslu ortamda da pes etmeyeceğiz biz. Evet. Hatta, Elhamdülillah. Yani alkol müptelası bir mümin bile böyle ama ben bir gün döneceğim Rabbime demeli. Demeli. Emeli. Dönmüş olanı takdir edip bir arabı beni beni de böyle. Demeli ee, Yani faize bulaşmış bir mümin En kötü işe bulaşmış Zinaya bulaşmış bir mümin En kötü işlerden birine bulaşmış bir mümin Çalmış bir mümin harama bulaşmış bir mümin Ama pes etmemeli Yani şeytanın e, Bir standart Beklentisi var bir de nihai Beklentisi var bizde Standart beklentisi bizden Günahlara bat git yuvarlandır Nihai beklentisi ise Umutsuz kalmamızdır Umutsuz kaldın mı zaten irtidat dahil her şey geliyor kapıya. Evet. Yani hasta nasıl canı çıkmadan umutsuz kalmıyor. Yani can, çıkmayan candan umut kesilmez deniyor ya. Bitmeyen imandan da umut kesmemek gerekiyor. Evet. Bu çok önemli. çok önemli. Bu bir bizim için önemli. Evet. Yani evet bin bir melanetin içindeyim ama eh, bir gün bir kadir gecesi olacak inşallah deyip evet, umutla yaşamamız inşallah, lazım inşallah. 2 Ramazana doğru gidiyoruz. Ya, i̇ki 2 bilhassa çocuklarımız için, bilhassa çocuklarımız için, müellimsek talebelerimiz için, bir vakıfta görevliysek bizim emrimizde, idaremizde olanlar için ama özellikle çocuklarımızı vurguluyorum. Sigara içtiyse sabah namazına kalkmadım. E, annesinin bileziklerini çaldı Kaçtı arkadaşlarıyla Gece sabaha kadar dolaşıyor Uyuşturucuya tutuşturucuya bulaştı Ya bırak bunları Hepsi ne olursa olsun Mümin bir anneysen Mümin bir babaysan Sular yükselirken bile Çocuğuna umutsuz bakmayacaksın Eğer Nuh'u da peygamber kabul ediyorsan Aleyhisselam evet, evet. Yani anneler babalar Çocukların kabahatlerini bilecek ama hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden büyük kabahat yapabileceğini düşünmeyecek çocuğun. Nuh Aleyhisselam'ın örneği ne muhteşem örnek oluyor. Ya, ya. Sen asırlarca babaya, peygambere isyan et. Ben dağa çıkarım baba sen beni merak etme de buna rağmen yavrum gel aklını başına al de nasihat et. Bir de geçen gün ben tembih etmediğim, ettiğim halde sigarayı gene içti işte bu adam olmayacak diye evden kov. Evet. İşte bu şeytanın beklediği sahnedir. Doğru. Bu şeytan, şeytanın şeytan, kucağına aa, atmaktır. Yani, yani ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Şeytana yardım etmeyin diyor. Yardım evet. bu işte. Şeytana yardım bu. Yani biz iki kademeli bir şekilde şeytanın karşısında duruyoruz. Birincisi şeytan bize hata yaptırmak istiyor. Çocuğuma hata yaptırıyor. Sigaraya bulaştırıyor, uyuşturucuya, tutuşturucuya her şeye bulaştırıyor çocuğu. Belki cinayete bulaştırıyor. Şeytanın misyonu bu zaten. Ama bir gün onu veya beni ...umutsuz hale getirince e, küfür bu zaten. Evet. Onun için Allahü Teala ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Kafirlerden başkası Allah'tan umudunu kesmez, kesmez diyor. Evet. Çünkü umut kestin mi elektrik kesildi. Evet, İletişim evet. bitti. Göklerle, rahmetle bağ koptu. Bak. Bu sebeple bugün bütün bu faciaları konuşuyoruz. Ben günlük olarak masama gelen e, sorulardan... Emin olunuz bu düşüncede olmasam hayattan dinden umudum kesilmesi lazım. Öyle vahim şeylerle karşılaşıyor. Hiç aklı hayale gelmez insanların. Dini kimliği olan insanların işlediği hatalara bakıyorsun. Ama düşünüyorum ki e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha vahşi bir topluma gelmiş ve onlara veda hutbesi okumuştu sonunda. Kaldı ki bu imandan Allah'tan umudunu kesmemiş bir insan. Dolayısıyla bizim yani şartelin kapanması demek olan... Bütün iletişimimizin kesilmesi demek olan Umutsuzluğa kapılmayacağız Kendimiz için evet. Çocuklarımız için Ve Üçüncü bir nokta var üstadım Anlıyorum siz saate bakmaya başladınız yok, Biraz var daha şöyle ee, 6-7 ee, dakikamız var hocam Burada e, pes etmek yok dedik Yani umutsuzluğa kapılmak burada yok dedik. Yani Sözlerinizi yine toparlıyorsunuz O zaman şunu da şey yapalım hocam Yani hem imanını Önemseyen Ama bu arada da zihninde işte bu çağda bu İslam falan soruları giren insanlara yani dinle ilişkiyi daha sağlıklı getirme noktasında neler tavsiye ederiz şu anda evet. unutmayayım diye de onu not evet. aldım hocam Buyurun. benim kanaatim şu anda ümmeti Muhammed'in yani kanaatim derken böyle çok değerli bir, bir mümin olarak düşündüğüm şey şu anda halifemiz yok evet. bir askeri paktımız yok İslam konferansı diye bir teşkilat var ne oldu bir. Ümmet olarak gerçekten dağınık durumdayız ama bunların hepsi hakikat. Hele halifemizin olmayışı bir facia. Fakat hocam bana göre en büyük sorun İstanbul'un bir köşesinde veya Çorum'un bir kasabasında ya da Sivas'ın bir naresinde. Edirne'nin hele Edirne'nin bir ilçesinde bir anne babanın Kabe ziyareti yapar gibi adeta evet Bak yavrum Müslümanlık bu adam gibi yaşanır denecek örnek insanımız yok Üç tane beş tane hoca efendi var şeyh efendi var Onlar kendi hallerinde nereye yetecekler evet. Bu sebeple iki şey çok önemli hocam Varsa mini bir örnek yani bunu mukaddesattan sayıp korumak lazım evet. <gülüyor> Yani evet. bütün bu liberalist bataklığa kapitalist zulme rağmen Allah korkusuyla yaşıyor Evet. yani bataklığa batmamış hediye kabul ediyor ama insanlardan asla bir şey istemiyor evet. gibi yani örnek bu zamanın işte abi kafalı insana diyeceğimiz insanları son numunemiz olarak e, nesilleri kaybolmadan korumak zorundayız 2 evet. bence Eyüp Sultan'a ziyarete geliyor ya insanlar Evet. Yanı başlarındaki bir imam efendiye götürseler çocuklarını daha müessir olur diye düşünüyorum Eyip Sultan'da bir de döneriyip oradan da bir takke hediye alıp geldiler mi o iş bitiyor. Nasihat eden bir diriyi örnek almak daha canlı hocam. Yani o gereksiz manasında demiyorum bunu. Etkin yani, olmak. Ziyaret eden da. etsin. Ya herkes Dua etsin. eden etsin, okuyan Fatiha okuyan okusun. Ebu Güdde hocamla evet. rahmetullahi evet. Ali, İstanbul'u gezerken konuya devam edeceğim ama tatlı bir hatıra Aynen. Dedi ki Nurattin beni Halit Bin Zeyd'e götür dedi. Evet. Radıyallahu anh Gittik ee, Orada dakikalarca okudu Üstelik o gün tamirat varmış Kapalıydı türbe dışarıdan okudum ee, Ben de kısa okudum Kenarda bekliyorum ee, Yani Hazır vaziyette götüreceğim Çıkınca bir yarım saat oyalandı Orada ama hmm. Dedi Nurattin uzattın mı dedi Estağfurullah hocam dedi. Akşama kadar durun da ayakta durdunuz yoruldunuz ona hmm. ben Üçüncü sandalyeyi aradım Hem oturmam diye işaret yaptım. Derken e, Sonra arabaya binince Dedi ki Nurattin dedi Şimdi dedi e, Suudlular dedi bidat diyecek buna dedi hmm. Ee, iyi ki beni görmediler orada tartışmadık kimseyle dedi. <gülüyor> Uriyat da yaşıyordu çünkü. Hmm, e. Ama dedi ben onlara derdim ki sana da söyleyeyim dedi. Hmm. Ben onlara derdim ki ben bu türbeye filan gelmedim. Bu topraklara gelen ruhu ziyaret ediyorum ben dedi. Allah Allah. Bu adamı Allah değil Allah dedi. Allah. Ya, bu ruhu ziyaret ettim dedi. Bu ruhu ziyaret nerede edebiliyorsan o ziyaret ziyarettir zaten dedi ve ağlamaya başladı. Hmm, evet. Ben de araba kullanıyordum. Bir kenara çekmek zorunda kaldım. O ağlayışına dayanamadım yani. Evet, ben de gariplendim. Evet, evet. Şimdi üstadım yani Halid bin Zeyd radıyallahu ruhu da önemli. O mübarek mekan da önemli. Yani evet. orada yapılan dualar, onun kabri orada olmasa bile orada yapılan e, asırlarla yapılan, O ruhla buluşuyor. ya yani, yani, evet. buluşuyor. Şimdi bu e, Edirne'nin bir kasabasında ahlakı tipi uygun bir hoca efendi veya bir bakkal hiç fark etmez. Evet. İslam terbiyesi yüzüne yansımış bir bakkal ziyaret edilmeli. Yani yeni nesil hocam televizyondaki şov adamlarından başka internette fenomen mi ne deniyor ee, <gülüyor> fenomen, mi? Adam, fenomen adamlardan başkasını tanımıyor mahrum evet, bu nesil aynen, aynen. ciddi bir mahrumiyet ben nesil. de diyorum hocam İslami güzel yaşayan insanlar Dolaşmalı böyle insanlar görmeli. <gülüyor> o zaman onlar. şov olacağı için o da eteysin yani etmez. Yani. Şov değil hayır. Do yani sokakta görebilmeliyiz onları diyorum. Aynen Hayatın öyle. içinde evet. görebilmeliyiz onları. Bu görüntü hocam çok etkili. Evet, evet. Yani namazı kitaptan öğrenmekle kılan bir adama bakıp öğrenmek arasındaki fark Çok bu. doğru evet. Çok önemli. Bence bu zamandaki büyük kıtlığımız yani kitapları olan ama kendisini göremediğimiz alimlerin varlığıdır. Evet evet. Hasta göremiyor. Bir sürü sebep var. Yani onları kınama manasında söylemiyorum bunu. Alimlerimiz meydana çıkıp e, seyredilebildikleri zaman ki Ashab-ı Kiram'da bakıp da İslam'ı öğrendiler. Elbette, yani i̇şte elbette, peygamber tabi, bu tabi. diye öğrendiler. Bunun üzerinde belki çareler üretmeliyiz ama e, Allah-u Teala'nın dinini öğreten alimler, hoca -yı efendilerin yıpratılma tehlikesi çok kötü hocam. Evet. Yani Kabe'nin taşlarının sökülmesi gibi bir şey evet, evet. Onlar haşa bir put gibi e, Yani Üzerine tutan cennete giriyor der gibi Vebal olacak bir şekilde Elbette göremeyiz biz ama Temsil ettikleri oynadıkları rol Misyonları Bu çağda bizim Alternatifsiz kaldığımız bir şey oldu evet. Yani ümmette bu kadar İlmin bol olduğu ama örnek Alemin bulunamadığı zamana rastlamadı herhalde Evet çok evet, fena yani evet. Esiklal Harbi yıllarında o kıtlıkta bile Filan yerdeki bir zat ihtiyar oturuyordu gidip insanlar ziyaret Edebiliyorlardı yasaklı yıllarda Bile örnek insanlar vardı Şimdi bolluk var Kalite yok gibi bir sorunla evet, Ondan da olur inşallah. Hocam, inşallah Son sözlerinizi Alayım bu yani en son ne dersiniz? Bu İslam'ın bütününü kabul etmek ve yapabildiğimizi yapmaya çalışmak noktasında... Herhalde biz Ashab-ı Kiram'ı yüzlerce kere daha okumak zorundayız. Elbette, evet. Tam bir teslimiyet. Evet. Bütün enerjisini Allah'a, adama teslimiyet olarak. Evet. Ashab-ı Kiram'dan sonraki nesiller ise bir süreliğine dursun kitaplarda. Evet. Çünkü geri bu tarafa doğru gelindikçe hep bir cümle kırpıla kırpıla İslam geliyor. Allah, Allah evet. Asa bir gramda ise full İslam deniyor yani. Full. Full. Full, full İslam. <gülüyor> Yapamasak bile orijinali unutmayalım bari. Ben mutlak çok yani, güzel. Yani duyduk ve itaat ettik. Demin bunu demek. Asa bir gramda %100 bir kelime bu. Biz de duyduk itaat etmeye çalışıyoruz. Oluyor <gülüyor> Bir sonraki nesilde duyduk ama bakalım Olacak maazallah Allah korusun, Bu evet. sebeple ashab-ı kiram Korunduğu kadar İslam ayaktadır Allah'ın izniyle evet, çok Onlar güzel. bir din değil şüphesiz Ama Allah'ın razı olduğu nesil Evet. Demek İslam onlar gibi yaşanabiliyormuş Radıyallahu anhüm. anhum. Anhüm cemiyen Hocam Allah razı olsun çok Adem. teşekkür ediyoruz Değerli dinleyiciler Nurettin Yıldız Hocam'la Deniz Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programının sonuna geldik. Ramazan'a doğru gidiyoruz. İnşallah gelecek programımız hemen Ramazan'ın ilk günü olacak. Ramazan'ın ilk gününde buluşmak dileğiyle, niyazıyla